Allah'ı gecede de gündüzde aşikare ve gizli Allah'ı zikreyle. Bundan zevk almaya çalışır. Yakın bir zamanda bu senin sahip olduğun, zam şeyler hepsi elinden alınacak. Hak katına, hakka musafir gideceksin, oraya vasıl edeceksin, vatana asile döneceksin yani. Hak'tan geldik, geldiğin yeri unutma, yine oraya rucu vardır, oraya dönmek vardır.